Elhamdülillahi Rabbil-Alamin, ve laqabetül-Muttaqin. Bı salat ve selamı ala səydına ve nəbîına ve şəfiğina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ağzı bı Allah min al-şaytānir-rajīn. bismillāhir أَلَا إن أَوْلِيَاءَ الله لا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الآية صدق الله العظيم وَبَلَّعَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الكريم ve nâmû ala zâlîk min al-şaâkirîn al Çok aziz ve pek mutarâ Müslümanlar. Ladikli Hacı Ahmed ağamızın feyzu ve nuru içerisinde toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu necip ve asil milletin ahmedalarını daim ve çok etsin inşallah. <Gülüyor> Muhterem müminler, dünya her şeyiyle göz önünde ve belli. Aslı ve yaratılışı itibarıyla darul fiten.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 derece bir rütbe ilerlediği zaman onlara kırklar diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar قُلُوبُهُمْ kalbi Musa مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَةُ Bunların kalbi Kelimullah Musa Aleyhisselam'ın kalbi üzerinedir. Cenab-ı Hak Cellevola Hazretlerinden re'sen ilham alma eşesine sahipler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Mevla-i Mutealimizle hicab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 ve inanın Her şeyimiz ona vuslat için Müslümanlar Ladikli Hacahmeda'yı sevenler Her şeyimiz Allah'ın Yüce Resulü Hazreti Muhammed'in yoluna feda olsun Ya Ya Ya, ya. Hani 6.5 ay orada huzurunda kalıyoruz Peygamberimiz Zişan Efendimiz'in Dudaklarımızı eşiğine Yanaklarımızı ayak izine koyuyoruz ya